Kur'an'daki haramlar beş tanedir dediniz, peki şarap da haram değil mi? Böylece haramlar dört değil beş olmaz mı? Bu çelişkiyi nasıl açıklarsınız? diye sorulmuş. <gülüyor> <gülüyor> ya bu hayvanlarla ilgili olan bu. Yoksa onun dışında haram çoktur öyle, beşte değil. Yani fuhuşta haramdır, hırsızlıkta haramdır, başkasının malını yemekte haramdır. Yani burada Yahya'nın okuduğu ayetteki o dört şey hayvansal hayvan gıdalar. hayvansal gıdalarla alakalı. Yani, evet.